Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın. Günaydın canım. Evet şimdi epey de karışık spor haberleri bolca var. Biri... Bu, Londra'daki olimpiyatlara da fazla bir şey kalmadı. Ondan başlamayalım aslında. Öncelikle e, e, Wimbledon'dan iki kelimeyle söz edelim istersen hiçbir şey oldu. Sonra Fransa turu var. Daha sonra da belki Londra olimpiyatları ve Galatasaray transferleri de konuşulabilir. Demek ki şey bütün konumuz e, İngilizler üzerinde dönecek çünkü olimpiyatlar zaten İngiltere'nin. Daha doğrusu Büyük Britanya'nın başkenti Londra'da. E, Wimbledon yine orada oldu. E, e, hatta bugünlerde devam eden Fransa turunda da e, bir İngiliz, çok sürpriz bir şekilde bir İngiliz bisikletçi e, liderlik koltuğunda oturuyor. Hani çok bisiklet sporunda alışmadığımız bir şekilde. Evet. E, e, Wimbledon'a tabii şu, turunum öncesinde belki biraz konuştuğumuz bir şey oldu. Daha önce 6 kez kazanan Roger Federer formda gidiyordu. Ee, turnuvayı kazanmakta kalmadı. Dünya sıralamasının tekrar bir numara oturdu. Tabi buna yardımcı olan birkaç faktör vardı. ilk turlarda eğlenmesi. E, çok kritik bir rol oynadı da. Henüz ikinci turda. E, çünkü Nadal hani, maç oynadıkça açılan bir isim. Çok sürpriz bir ama aldı ama aldığım bilgilere göre e, yılın başından beri e, sakatlıkları yüzünden, naraları yüzünden e, e, ilaç e, tedavisiyle ancak oynayabiliyormuş. Sürekli iğneyle. ile. Nadal mı? E Nadal. Evet. Evet, yani bu doğruysa tabii iyi bir durum. Hani bir sporcu için. E, yani ben hep söylüyorum spor, yani sporculuk e, uzun bir kariyer değil işte hani profesyonel kariyer 10 yıl bilemediniz, 15 yıl hani parayı e, e, kazanıp şöhret yapacağınız, yapabileceğiniz süre kısıtlı ee, ama sonra yani bıraktıktan sonra 40 yıl 50 yıl e, hayatınız oldu. ve o vücut sektir yıllara e, ama böyle iğne gibi e, hani sakatlığı ağrıyı örtmesedi yöntemler tabi vücutta onlarla talep edebilir ama dalış fizyolojisi bu bir haber e, çok kötü tabi ve Sezonun geri kalanında da onu etkileyebilir. Ee, Roger Sardes'in işi nasıl büyüğünü finalde yaptı. Bir yıldır dünya sırasında ilk sırada bulunan ve hani, iki, müthiş oynayan Novak Djokovic'i yendi. Bir kere çok iyi oyundan sonra. Final maçında da e, İngiltere'nin daha doğrusu Büyük Britanya'nın 74 sonra bir finalisti vardı. Erkek. Andy Murray. Aslında Murray iyi oynadı açıkçası ben bütün maçı izledim daha iyi servis attı daha az basit hata yaptı ama 3-1 kaybetti maçı işte o da biraz şampiyon tecrübesi ve hani kritik anlarda her oyunun her yönünde başarılı olabilme becerisiydi federer ve tabi ki fizik üstünlük yani sporun bugün geldiği noktada hele en tepesinde, her dalın en tepesinde öyle bir e, fizik kondisyon düzeyi gerekiyor ki yani bir an açık verdiğinizde orada e, kontrolü kaybedebiliyorsunuz Murray'de de bunu gördük e, belinden herhalde bir sakatlığı vardı sık sık belini tuttu bunun dışında iki kere düştü ve ayağında belki onu maç içinde yani ma maçı bırakmasına yol açmayalım ama maç içinde biraz etkileyen burkulmalar oldu e tabi işte bu konsantrasyon kayıpları fiziki düşüş e, Federer'in ekmeni yağ sürdü Çık söylemek gerekirse ee, ve hani ilk seti kaybetmesine rağmen kritik ikinci set e, ikinci set ve sonrasında da üstünlüğüle geçeceğiz. 17. Brüksel şampiyonluğu Federin zaten rekortmandı, rekoru geliştirmeye devam ediyor ee, ve dünya sıralamasında da e, iki, iki yıldan fazla oldu herhalde ee, üç yıl mı oldu iki buçuk yıl ya da iki yıl aradan sonra bir numara oldu tekrar. Zaten Wimbledon zamanı hep bir numara değişiyor son yıllarda. İşte bir Federer, bir Nadal bir Djokovic öyle gidiyorlar. Ee, buradaki asıl onun büyük hedefi bir numara olup e, Pete Sampas'ın bir numada kalma rekorunu kırmaktı. E, onu da gelecek hafta başında başaracak. Yani bu yıl bu hafta egale ediyor. Gelecek hafta sıralama değişmeyecek. E, bildiğim kadarıyla hani Kimse bir turnuva puanlarda Puanlar da bir değişik olmayacak. 287 hafta e, bir numarada kalmış olacak. İşte o da 5,5 üzerinde yapıyor. 6. doğru gidiyor. <gülüyor> evet bu federeri de gelmiş geçmiş en büyük simalarından biri yapıyor. Tenis ve spor dünyasının genel olarak herhalde. Çünkü bir de bir iniş gibi bir çizgi e, e, grafiğinde bir iniş gibi bir şeyde rastlanmıştı. Ama tekrar kendini topladı ve Mari ile yaş farkı ne kadar bilmiyorum ama yani fizik üstünlüğünden bahsettiğine göre bunca e, o, nispeten ileri bir yaşta spor için. 6 yaş daha büyük Mari'ye göre ee, ama şeydir yani antrenman ve çalışma konusundaki müthiş disiplini onda bir her zaman yani herhalde en son sakatlığını 8-9 yıl önce yaşamış olabilir yani bir turnuva sırasında maç sırasında bir tek işte 2008 başı biraz sakatlık dışı bir şey mononükleoz geçirdi bir viral hastalık o mesela o sezon bütün antrenman düzenini aksatmıştı hani sonrasında etkiledi yani onun kondisyon düzeyini ama hani fitness seviyesi müthiştir Federer'in hani onun da işte 30 yaşın üzerinde faydasını görüyor yani 5-6 yaş daha genç isimlere karşı oynuyor. Yani Nadal, Djokovic, Murray. Bir sonraki kuşak diyebileceğimiz tenisler aslında. yani, evet, yani Kendi teni... kuşağının isimleri hep ya bıraktılar, işte Marat Safin ya bırakmak üzereler. Ferrero, Hewitt gibi isimler. <gülüyor> Rodik gibi isimler. O e, büyük bir o, şeyle devam ediyor. Evet, yani bu tenis gibi bir şey de gerçekten dediğin gibi ağır bir sporda gerçekten dediğin gibi de bayağı ciddi bir büyük bir farkı gösteriyor tabi 5 ya da altı yıl. Ee evet ve şeyi söylemek lazım 2000 Wimbledon şampiyonu 2003'tü. Her yıl bir sezon olarak düşünürsek yani 10 sezondur demek bu seviyede oynuyor. Evet. Yani 2003 şey. ve 2002 her sezonda analersek i̇şte bir yıl hariç hepsinde Grand Slam kazandı. Geçen hariç ve yani hep ilk üçte çoğunlukta Dünya Salınamasında. İşte arada 3 oldu ama işte şimdi yine tepede yani bilmiyorum daha ne kadar öner bu istikrarla ama hani 1-2 yıl daha bu yakın seviyede görebiliriz çok şaşırtıcı olmayacak evet peki biraz da o zaman Fransa turuna geçelim bizim spor programlarımızın seninle ta başından beri yakından takip etmeye çalıştığımız bir dal ve olay sportif olay Evet, hatta ben ailesi spor programı yaparken de programı onunla açıyorduk bazen hafta evet, sonu, evet, evet. <gülüyor> O zaman şaşkınlık yapıyor tabii Türkiye'de. <gülüyor> çünkü e, sadece Eurosport'un İngilizce yayınladığı, Türkiye'de çok az kimsenin takip ettiği e, bir spor dalı ve etkinlikti. Şimdi tabii durum biraz değişti. Eurosport işte yıllar önce Türkçe yayına geçti. Oradaki çok iyi anlatıcılar ve yorumcular, e, Fransa turunu özellikle, bir meraklı kitlesinin oluşmasına katkıda bulundular. Taksa etmek lazım. Başta jenereler hakikaten müthiş anlatıyor. Yani Hem spor bilgisi hem kültürel sosyal bilgisiyle işi çok iyi götürüyor. Bu sene şöyle bir Fransa Fransa Yani <gülüyor> iddialı bildiğimiz ülkelerden bir bir favori çıkmadı. Buna karşılık aslında hani profesyonel bisiklette biraz daha geri duran bugüne kadar bir işte Fransız şampiyonu çıkarmamış Büyük Britanya'dan bir isim favori girdi tura. Bradley Wiggins. Son yıllarda hep iddialıydı turda. Hani ilk onun için hep mücadele etti. Şampiyonluk için olmasa bile ilk üç için adı geçen bir isimdi ama Sky takımının bu yıl çok kuvvetli Wiggins'in takımı. Yani ona tırman metaplarında ...çok iyi destek verecek bir kadro var... ...ve bir gün hafta başı Sarımoy'u ele geçirdi... takımının desteğiyle... Ee, ...önceki gün... E, ...saate karşı etapla farkı açtı... E, ...dün de turunayla tırmanma etaplarından biri vardı... ...planerlerde... E, ...burada da işte önemli rakiplerinden biri... ...geçen yılın şampiyonu... ...Avustralyaloğlu Kedolimus'la... ...farkı biraz daha açtı... ...şu an e, en yakın rakibinin 2 dakika önünde... Genel klasmanda O da takım arkadaşı Chris Froome ee, Yani çok avantajlı bir durumda Giriyor ee, Son 10 e, güne ee, yani Tur öncesine göre büyük bir sürpriz olmayacak ama Genel Fransa turu kapsamında Baktığımızda hani İtalya Çok büyük yıldız çıkaramıyor İspanyollarda zaten bu doping sıkıntısı var ee, Tura Son yıllarda damga vuran Alberto Contador burada yok İki yıl doping cezası yedi. Olsaydı muhtemelen favori olurdu ee, çünkü onu hani büyük bir turda geçmek pek mümkün olmuyor. Belki işte, son 4 yılda bir tek geçen yıl geçildi çok yazılanmadı 2011'de. Ee, başka da hani ciddi bir şey çıkmadı. Fransa tabii 27 yıldır bir yeni şampiyon bekliyor muhtemelen şampiyon çıkartamayacaklar ama önemli etap galibiyetleri kazanıyorlar. Dün de öyle yani özellikle tırmanma etaplarında agresif e, rakiplere sorun çıkaran e, Fransızlar var ama işte Sarıma'yı Paris'e kadar götürebilmek için bir şey lazım 3 haftalık istikrar ve tüm etaplarda belli bir seviye tutturmak yani sadece tırmanma etaplarında değil saate karşı etaplarda da iyi olmak lazım burada da bir avantajlı gözüküyor ee, yani hmm, şu andaki öngörü farkatta biraz daha arttırarak onun parise ulaşacağı yönünde ee, yani hani bir e, ciddi bir sıkıntı yaşaması lazım bir etapta çok zaman farkı kaybetmesi lazım ee, sanki şu an öyle bir ava yok yani e, zorlandı diyem şeylerde bile etaplarda bile takım onu destekleyecek isimleri e, öne sürebilir böyle bir tur izliyoruz bu sene bakalım biz evet, e, yani... artık bir Britanya'dan Britanya. ilk defa mı olacak Britanya'dan? Evet ya İrlandalı var ama yani evet. değil tabi İrlanda. Ee, 1980'de Steven Roche var. Evet. Ee, yani birkaç hani böyle iddialı ilk ona giren isim olmuştu. Ama Fransa turuna kadar olmamıştı bugüne kadar. Zaten işte şeye uyuyor yani Fransa turunun son 20 yılda büründüğü uluslararası Hale uyuyor yani çünkü eskiden Fransa turu denildi işte Fransız, Belçikalı, işte biraz İtalyan, İspanyol, Hollandalı yani son 20 yılda işte Amerikalı, Danimarkalı, Alman, bol bol İspanyol, işte Avustralyalı, Bisketçiler kazandı turu hani ne kadar uluslararası hale geldiğini bir göstergesi. Evet. Peki oradan tam da İngilizler üzerinden işte Britanya üzerinden şeye geçelim Londra olimpiyatları. E, maaş'tan geçelim değil mi? Maaş'tan <gülüyor> geçelim maaş'tan. E, i̇lginç e, dünkü Guardian 12 Temmuz tarihli Guardian'da Seamus Millen'in e, oldukça <gülüyor> eleştirel bir yazısı vardı Londra olimpiyatlarının. Aslında şirketlerin kontrolünde ve askeriyleştirilmiş militarize bir ne bileyim şey tipi hapishaneye benzetiyor Londra'yı e, şirket tipi. Yani neden e, bütün e, insanlara e, açık olan bir e, olimpiyat oyunları düzenlenememesin diye. Yani Londra 2012 olimpiyatlarının bir sponsorların eşliğinde bir güvenlik fuarı gibi olduğunu ve çok daha realiteye uygun ideale çok daha yakın bir şey yapılması için bir sürü sebep olduğunu söylüyor. Diyor ki mesela sokaklar seyirci askerlerle dolu 13.500 asker. Afganistan'dakinden daha fazla asker var sokakta. On binlerce polis ve özel güvenlik şirketleri taşeron şirketler. Dronelar, insansız hava araçları olimpiyat parkının üstünde uç, uçağı kontrol edecekler. 18 kilometrelik bir elektrikli bariyer, tel ve ayrıca da bu ses silahları 55'te özel tim saldırı köpekleriyle mücehiz. Nasıl bir ihbar almışlarsa artık. Yani evet ve bir de en son tabii havadan sem dedikleri yerden Havaya füzelerle donatılan da bir şeyler var. Herhangi bir şeyi altı rezidansiyel bölgede parkta dahil olmak üzere eski fabrika binalarının da bulunduğu yerde <gülüyor> füzeleri de koyuyorlar yerleştiriyorlar. Hatta bir davayı da kaybetmişler apartman sakinleri açıp işte biz bahçemizde füze istemiyoruz demişler moda olmamış mahkeme kararıyla. Halbuki diyor ki yani e, e, şöyle bir şey. 100, yapılan araştırmalarda Londra'da %49'u e, ilgili ol, olmadığını söylüyorlarmış. Olimpiyat oyunlarıyla müthiş bir düşük düzey. Ülkenin geri kalanında %53 ilgili değiliz demişler olimpiyatlara Sadece %4'lük çok küçük bir kesim soru sorulanlardan araştırmada daha fazla ilgi olmasını beklediklerini söylemişler. Tabi bu atletin başladığı zaman hemen değişecektir biraz diyor ama gene de Londra'da işte Coca-Cola, Cadbury, Heineken ve McDonald's'ın sponsorluğunda Sözüm ona, sözüm ona sağlıklı bir e, Hayat Gelecek vaadi var Halbuki her 3 çocuktan biri Ya aşırı kilolu ya da obez 9 yaşına <gülüyor> gelene kadar ee, Şöyle şimdi tabi Aslında bu da, bu da bir şey eksik Bütün bu saydıklarınızda Mesela %49 %49 mu ilgiliydi Evet, evet. <gülüyor> Yüzde, Kalan %51'i anlamak için Bence buraya bir de JTEM lazım Bütün bu şeyin içine evet. JTEM var aktırsa değil mi bu bir İtemi yollasak oraya. Konuş, neden ikna etseler, da gerekirse. İkna odalarına sokmak da böyle bir ikna etsinler? Olimpiyat iyi bir şey diye. Yani çok ağır bir durum var çünkü iki buçuk milyar dolar şey iki buçuk milyar sterlin tutacakken 13 milyar sterline çıkmış ve yani diyor ki Reagan'ım Reagan dönemindeki ekonominin ayrıca. Tam bir uluslararası güvenlik fuarına dönüştürülmüş vaziyette. Ayrıca çeşitli yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da var olimpiyatlardan gelen. Onu da yakın zamanda bahsederiz. Neler olurup neler bitiyor orada da. Ve beş tane de öneride bulunan birisi varmış. Bu spor meraklısı birisi Mark Perryman'ın bir kitap yazmış olimpiyatlar üzerine. Beş temel reform dönüştürebilir olimpiyatları diye önerileri varmış yani birisi hemen ademi merkeziyetçilik yapmak desantralizasyon halk katılımını artırmak ikinci olarak çünkü biletlerin de çoğunluğu sponsorlara gidiyor diye büyük bir şikayet var zaten üçüncüsü stadları dışında sporları stadyumların dışına taşımak birçoğunu ve böyle Tour de France yani Fransa turu modelinde olduğu gibi Herkesin izleyebileceği hale getirmek Dördüncüsü Herkesin Erişimine açık Sporlar yapabilmek Seçmek Ve beşincisi de sponsorluğu En önemlisi belki de beşincisi sponsorlu şirketlerin şeyinden Kalbinden yani şirke, Şirket sponsorluğunu Olimpiyatların kalbinden çıkarıp yani daha çok böyle gönüllü grupların ve komünotelerin şeyine vermek. Belki bu Londra, tabii ki bu Londra olimpiyatlarında olmaz ama Rio de Janeiro'da 2016'da olabilir ama onda, orada da köşe dönmeci. E, Uluslararası Olimpiyat Komitesi zaten bu modeli terk etmek için çok para kazanıyorlar, vazgeçmezler diyor ilginç bir şey yani ta şeyin mirasını yaşıyoruz diyor şey mis, bitirirken yazıyı e, teröre karşı savaş diye bir şey çıkarttık ve bir de e, sınırsız e, şirket gücünün hiçbir şekilde kontrol denetim dışı bırakıldığı bir şey durumda sonuçta da böyle bir duruma geldik demiş böyle bir eleştiri var ne diyorsun yani öneriler tabi hani, kamusal anlayış içinde kulağa hoş geliyor mu? Eğer yani o öneriler, Peram'ın önerileri mesela gerçekleştirilecek olsa bütün dünya spor düzeninin değişmesi lazım. Evet. Çünkü çok e, endüstriyel ve profesyonel bir spor çığında yaşıyoruz. Yani bahsettiğimiz spor bizim günlük yaptığımız hobi, sağlık yaşam sporu değil. Elit spordan bahsediyoruz. Olimpiyatlar, futbol dünya kupası, başka ne var? İşte Wimbledon, Fransa turu da buna dahil. Tamamen profesyonel süper yetiştirilmiş atletlerin yarıştığı, sporcuların yarıştığı ve bilmediğimiz bazı destekler de alıyor olabilirler. Ve izleyicilerin de şeyde eğer canlı izliyorlarsa, yani olay yerinde statta, salonda, kortta müthiş paralar verdiği ama Yüz milyonlarca belki milyarlarca kişinin de ekranda izlediği reklamlar eşliğinde ekranda izlediği bir etkinlik dizisine gelmiş durumda. Evet, yani ee, daha Reagan döneminde tam bir atletlerin de senin söylediğin gibi profesyonel hale getirip ondan sonra da çağımızın bir aynası oldu diyor yani o neoliberal modelin. Tam bir şirket modeli Uluslararası Olimpiyat Komitesi elitiyle de tamamlandı. Şimdi mesela Dow Chemical bile ta o Bopal faciasında 1984'te sorumlu olan on binlerce kişinin evet, sakat kalması, 25 bin kişinin kalmasını. ölmesine sebep olmuştu. Ee, onun sorumlusu Dow Chemical bile şimdi sponsorlardan bir tanesi olimpiyatlarda. 25 bin kişinin ölümüne yol açan Dow Chemical sonra şeyi satın almıştı işte. Orada Union Carbide şirketine aslında Hindistan'daki bu şey yani bu fecat bir duruma dönüştü diyor İşte seyirciyle kitle e, Olimpiyatların başta söylenen ve antik Yunan'dan bu yana e, şey yapılan anlayışı e, sağlık spor ve etik ilkelerin bir kenara bırakıldığı bir durumdan bahsediyor. Böyle bir radikal eleştiriler de var. Yani, tabii 30 yıldır tamamen Artık şeye geldi Yani 90'dan sonra iyice Uluslararası Olimpiyat Komitesi Galiba 89'da almıştı Olimpiyatlar resmen Profesyonellere de açıktır kararını Öncesinde biliyorsunuz Gizli profesyonellik var mesela Doğu blokunda şey işte Hep amatör sporcular ama amatör değil tabii ki i̇şte Onlara şey veriliyor bir devlet görevi Güya orduya alınıyor rütbe falan veriliyor Ama bütün yaptığı iş o sporcuların e, Olimpiyatları, dünya şampiyonlarını yaptıkları spor hazırlanmaktı. Yani Sovyetler bile ya da Doğu ya da evet Doğu ya Doğu Blok, öyleydi evet ülkelerinde. E, onu işte resmileştirdiler. yani Batı'da da şu el altına herkes para alıyordu yani karlı amatör müydü 89'a kadar tabii ki değil. Yani, aldığı para açıktı 100 bin dolar alıyordu her gitti yarıştan biliniyordu bu gizlitsaklı bir şey değildi ama şey işte sözde amatör. ...yani şeyde bu hale gelmişti artık... ...1980 sonrası... ...89'da bunu resmileştirdiler... ...bugün hani açık açık tabii herkes... ...sponsor, para daha fazla gelir peşinde ve... ...Olimpiade'e katılınca aslında... ...sporcular doğrudan para olmuyorlar. almıyorlar... ...o madalyayı boynuna takıyorlar ama... ...o madalya sonrası için büyük bir referans... ...yani size... ...yeni sponsorlar, yeni reklam anlaşmaları... ...yeni destekler... işte. Birçok ülkede olduğu gibi devlet ödülleri için kapı açıyor. Yani Türkiye'de e, olimpiyat şampiyonu olan bir Türk atlet galiba bin altın, bin cumhuriyet altında hak kazanıyor. E, bugünkü değeriyle ne yapıyor? Alt elli bin TL yapıyor galiba değil mi? Evet. Bin cumhuriyet altına Bilmiyorum ama yani. yani yeni herhalde. parayla alt elli bin TL. Eski parayla alt elli milyar. E, Fena e, değil mi? Ciddi bir para yani. Evet bakalım açılış törenlerini izlerken havai fişekler meşeğler arasında bir de yerden havaya füze atışları da yapılır mı bir saldırı e eğlenceli olabilir yani seyretmek. anlaşılmadım ama o <gülüyor> açılış gecesi olursa kim patlıyor kim patlatıyor kim kim vuruyor e, şey için ise yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi çok belli yani bu şovun hiç bir saniye bile aksamaması lazım onu aksatacak yani Londralı da aksatamaz onu işte aktivist aksatamaz... ...başka hiç bir kimse engel olamaz bu şovun aksamasına... ...ve eksiksiz... ...aksamadan yürümesi için de... ...tüm önlemler alınır... ...yani bu medyatik önlemler... ...güvenlik önlemleri hepsi alınır... ...kimse o şovu o 16 gün boyunca bozamaz... ...şey de budur yani... ...çünkü özellikle televizyon yayınının ...hiçbir şekilde aksamaması lazım... ...çünkü para oradan geliyor... ...televizyon yayınlarını tüm dünyaya satıyor... Uluslararası Olimpiyat Komitesi ee, ve ayrıca işte büyük sponsorları var. Ee, oradan gelen gelirle de işte, ee, müthiş bir ekonomi söz konusu. Evet bunun dışında yani sıradan sokaktan insanın zaten pek izleyici, televizyon dışında izleyecek bir şeyi yok herhalde. Olimpiyat etkililerin işte. Yani bu, bu uzun sosyalde... süredir böyle ne, evet. sokaktan izleyebilirsiniz. Yani tesisler dışında maratonu izlersiniz mesela atletizmde. Çünkü o şehrin yollarında yapılıyor. Ee, bisiklet yarışları olur. Ee, bir de yapıldığı yere bağlı olarak hani işte yelken e, açık deniz yüzme yarışları yapıldığı bir şey olabilir. Ama e, şey için yani e, atlet, stadyizmdeki atletizm, basketbol, voleybol vesaire diğer dallar için elbette e, bir yıl önceden en az bir yıl önceden bilesiniz alıp ee, hazır olmanız lazım. Yani biletler e, geçen yıl marttan nisanda işte şey çıktı. Bilet formları çıktı. Nisan mayıs zaten satıldı bütün biletler. milyonlarca başvuru oldu. O 2,5 3 milyon bilete ama büyük konu sponsorlara gitmiyor bildiğim kadar Yani sponsorlar önemli bir bölüm oluyorlar ama e, geri kalan yine şey açık hmm, Hem İngiltere hem dünyadaki spor olayları açık. Evet bakalım asker, polis ve füzeden sonra bir de limuzinleri de göreceğiz. VIP'lere ayrılmış şeyler için. Onun dışında... <gülüyor> e, Kara, borsacıları şey. <gülüyor> Kara borsacıları da görebiliriz belki. Kara da görebiliriz. için olacaktır yani. Evet. Çok az e, bir iki dakika içinde de bu Galatasaray çıldırdı falan diye manşetler evet, var. Transfer Bak, vardı bir, 72 transfer. saatte 3 yıldız için 16 milyon euro e, bonservis ödediğine dair haberler vardı. Özellikle bu e, Hamit Altıntop'tan değil de e, Burak Yılmaz transferiyle alakalı epey bir tartışma kopuyor. Bu konu hakkında e, ne diyebiliriz? Özellikle bu Twitter'da gelen ilginç haberler vardı bu e, transferden sonra. Şey diyorlardı, Burak Yılmaz transferinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a art... Alt, a, pardon... Ee, 6 artı 2 Trabzonsporluk Kuralı getirmiş <gülüyor> Evet bir. çünkü son Geçen yıl da tabii Galatasaray Trabzon'dan 3 e, oyuncu transfer etmişti Galiba doğrudan e, yani Serbest kalanlar dahil e, Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar Bu sezon eski Trabzonlu umut bulutu aldı Turluz'dan kiralık olarak Şimdi de bırakılması olunca e, Trabzonspor'un 2 yıl önceki ilk onbenin 5 oyuncusu e, Nerse Galseye toplanmış oluyor. Başka var mı ben hani şeyden e, aklımdan çıkmış olabilir. Beşinci geldim. Bunlar, beş geldi bunlar Trabzon. Evet, evet. e, bunun bir esprisi dönüyor tabii yani Trabzonspor Galseye transfer oldu diye e, iyi Trabzonspor e, iyi yabancı transfer edemediği için şehrin konumu dolayısıyla e, iyi Türk oyuncuları alıyor, yetiştiriyor. <gülüyor> e, Parasını alıyor yani ve teslim ediyor evet e, e, şey böyle. Ee, Burak Yılmaz transferi hani, hakkında peki ne diyebiliriz? Yani çünkü lokomotif Moskova'ya gidecekti. Türkiye'de e, Lazio önce söz ediliyordu. Gerçi benim tahminim Galatasaray'a geleceğindeydi daha hani 2-3 önce. E, çünkü şey yani onun sözleşmesinde belirlenmiş bir bonservis ücreti vardı 5 milyon euro. Hani pazarlık söz konusu değil. Hani 10 milyon isteyemezdi Trabzon. E, 5 milyon da geçen sezonki performansına bakarsak yani Türkiye şartlarında iyi bir yani şey değil Çok yüksek değil Düşük değil Makul bir ücretti Yani onu ödeyip olacağını düşünüyordum Galatasaray'ın Ama arada herhalde Yabancı kulüpler düşünürler Muhtemelen Şeyde anlaşamadılar hani Avrupa'da vergiler yüzünden net ücretler Bazen daha düşük oluyor herhalde anlaşamadılar Rusya ise ben hiçbir zaman Şey bakmıyorum Rusya'da yine bir Türk futbolcusu için Doğru çok uygun bulmuyorum yani garip garip paralar, garip bir lig düzeni, nereye gittiği belli olmayan paralar hiç. Hani Türkiye'de bazen yakınıyor işte bu paralar nereye gidiyor Rusya'da durum daha da belirsiz. Hani ee, oraya gitmekte bence iyi yaptı ama Lazio'ya gitse tabii İtalya ligi ne kadar eski gücünde olmasa da e, onun için daha bir vitrin olabilirdi. Ee, biraz daha kolay seçti. Ee, ben kafasının daha Türkiye'de artık olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın kendisiyle yaptığım röportajda da onu hissetmiştim. Ee, Goalsay'da da Trabzon'daki yani, gibi tek adam olmayacak ama ona çok ıı, destek verecek oyuncular var. Yani Elman iyi bir ikili olacağını düşünüyorum ben. Evet, evet. Ee, yani ıı, bir ıı, asistçi ve golcü ikilisi olabilirler. Yani Burak bu, bitirici özelliğini çok kilişidir son bir 15 yılda. E, ciddi bir e, fark yaratabilirler birlikte peki o zaman e, biraz da taştık zaten bugün biraz kaydırmalcalar oldu peki çok teşekkür ederiz haftaya görüşmek üzere haftaya görüşmek üzere Alp Ulagaylı Spor